Bir kul namaz kılmaya kalktığı Cenab-ı Hak emreder. Salih kuldan bahsediyorum böyle, haram-ı bilen, bir mümin kardeşimizden. Ağzından çıkanı kulağa işi diyor. secdegahını biliyor. Namaza kalkar tek başına namaz kılmayı, Hak Teala emreder meleklerine. Ona ikida ediniz, ona imam yapın kendinize ikida edin. Melekler derler ki, ya Rabbi o günahkar biz masumuz. Öyle kullarda şehvet var filan, Melekler masum yaratılmış. Hak Sübhane ve Teala der ki, günahlarını kaldırın üzerinden. O da masum oldu mu? Oldu ya Rabbi. İktidar edin öyle şey. Namazı kılarlar cemaatla. Bu mümin haber olmaz onun o. Kendim namaz kılıyorum zanneder. Akademilikler vardır. Cemaat sevabı da verecek Allah. Şimdi. Namazdan farik olur. Merkez sorarlar. Ya Rabbi. Günahlarını iade edelim mi? Hayır. Ben kaldırdığım afetim şeyi yeri vermem bir daha. Onun gerisi yeri olmaz. Ama kul hakkından kaçın. Kul hakkı meselesi mi? Kafir hakkı, kul hakkı, hayvan hakkı. Bunlardan kaçın. Çok kaçın bunlardan. Allah kendi hakkından var. Yeşer ganidir. Kul hakkından bağlı geçmez. Yakana sarılır sonra. Mahkebeyi ki